Elhamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti ahmâlinâ men yehdihillahu fe lâ ve men yudlil fe lâ hadiye le ve illallah vahdahu lâ şerîke le ve şedde enne Muhammeden ve rahmetullah şimdi Allah'ın izniyle şeyh'in risallerinin toplandığı kitabı bitirdik bir de Şeyh'in üzerine bir itham var, bir iftira var. Onu da Allah'ın izniyle halletmeyi düşünüyorum. Rabbim bizi muvaffak kılsın, bizi hakka isabet ettirsin. O da şöyle bir mesele var. Mesela biz şimdi kitabın hepsinde Şeyh'in büyük şirk meselelerinde, kat'i olan küfür meselelerde insanları muayyen olarak tekfir ettiğini gördük. Bu konuyla alakalı getirilen bir şüphe var. O da şöyle, mesela Şeyh'in kendi kitaplarından, gerçekten kendi fetvalarından, bazılarında Kevvas Hutbesi diye meşhur olmuş, onları da az sonra okuyacağız inşallah o fetvaları. Şöyle bir itamla geliyorlar. Evet doğru, şeyh bir şeye şirk demiştir ama onu onu işleyene müşrik dememiştir. Demiştir, illa biz o kişiye hücceti ulaştırırız. Hücceti ulaştırdıktan sonra o kişi ısrar ederse, biz o zaman o kişiyi tekfir ederiz diyorlar. Tamam, zahiren bakılım doğru gibi ama... Bugün kullanıldığı yet itibariyle çok batıl ve bu konuda bunu yapan kişiler çok ciddi. Sadece bir açıdan değil birçok açıdan tövbe etmeleri lazım. Az sonra izah edeceğim niye diye. O da şöyle. Evet bir ikametul hucce söz konusu. Biz hücceti ikame edelim. Hüccetten sonra tekfir edelim. Ama bundan kasıt ne olduğunu bugün insanlara şöyle anlatıyorlar. Yani bugün bir insan büyük şirkle Allah'a şirk koşsun. kat'i olan bir küfür ameli işlesin. Bunu bilmiyorsa yani bu konunun cahili ise bu konuda onun cehaleti mazerettir. Bu konuda o mesele ona anlatılmayana kadar, sen buna ayetleri okumayana kadar, hadisleri götürmeyene kadar, alim kavillerini götürmeyene kadar o kişiyi tekfir edemezsin. Sanki hükmi olarak Müslümanmış gibi bir şey söyleniyor. Bakalım gerçekten öyle mi, değil mi? Ama maalesef şunu baştan söylemem gerekir konuyla alakalı. Bizim yaşadığımız çağda, Yeryüzünde İslam diye bilinen din aslında irca dinidir, mürciyelik dinidir. Yani yeryüzünde ben muvahitlere tenzih ederim, yani gerçek İslam'ı kastetmiyorum ama hakim olan, sayı itibariyle hakim olan düşünce şu. Bir kişi la ilahe illallah dedi mi o kişi Müslümandır. Bu adam şunu demeyene kadar ben Allah'tan başka ilah edindim, ben Allah'tan başka Rab edindim. Ben başkasına ibadet ediyorum. Ben onu ilah olarak kabul ediyorum. O benim ilahımdır. Artık ben ona secde ederim, ona ibadet ederim. Demeyene kadar kimse dinden çıkacak artık bir yer yokmuş gibi bir din anlatılıyor. Yani la ilahe illallah dedi. Bu dinin aslı oldu. Bunu sadece mücerret olarak söylemek. Aslında artık bundan sonra kim ne yaparsa yapsın artık dinden çıkamaz. En iyileri de şöyle söylüyor. Tamam bu küfürdür. Sadece biz bu kişileri söylemiş ve yapmış oldukları şeyden dolayı tekfir etmeyelim. Anlaşıldı mı inşallah? Yani artık bu da öyle bir hale geldi. Günümüzde sayısız şirk örnekleri, küfür örnekleri, insanlarda zuhur bulmasına rağmen bu insanların hükmünü verenler yok. Maalesef Müslümanların üstesinden Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Ve bu aşağılık kompleksi, kendisini bu ümmete nispet eden insanların hücrelerine en içlerini o kadar böyle içselleştirdiler ki şöyle oldu. Bize nasibimizi bundan kaptık. Bize derken şunları kastıyorum. Kendisini tevhide nispet eden camia. Buradan nasibini kaptı ve bu zehirle beraber maalesef zehirlendi. Maalesef diyorum. O da şöyle bak izah edeyim anlayacaksınız ne demek istediğim. Mesela toplumun kendi içinden bir adama sen kalkıp kafir olduğunu izah ettiğinde bunu delillerle bir şekilde yaptığında adamlar asla kabul etmez. Zorlarına gidiyor. Yani ne yaparsan yap, neyi söylersen söyle ama bana kafir deme. Toplum kendi kafirine kafir demesini asla hazmedemiyor. Aynısı kendisine tevhide nispet eden insanlarda da oluştu. Yani tamam toplumun kâfirine kafir diyebilirsin ama bizim kafirimize kafir deme. Yani adam kendisine bize nispet ettikten sonra, bizim gibi olduğunu söyledikten sonra istediği kadar şirk işlesin, küfür işlesin. Ya işte şeyhim bu konuda fetvası var ya, biz ona hücceti ulaştırmayana kadar, bu meseleyi ona izah etmeyene kadar biz o kişiyi tekfir edemeyiz. Maalesef. Diyorlar, şimdi bu konuyla alakalı fetvalar birden fazladır. Ha? Hem şeyhin kendisinin olsun, Muhammed i̇bn Abdul Abdullah, Allah'a rahmet eylesin, hem de torunlarının olsun, bu fetva birden fazladır. Ben sadece 2-3 tanesini okuyacağım, zaten konu anlaşılacak Allah'ın izniyle. tamam? Başlayalım Allah'ın izniyle. Şeyh şimdi diyor ki, ben şimdi bak bunun başını sorunu okumayacağım. Sadece bize okunan yerlerini, yani insanlar diyor ki siz cahilsiniz, siz Şeyh'in tekfir etmediklerini bile tekfir ediyorsun. Sizin ilimden hiçbir nasibiniz yok. İşte bu malum kişiler. Bakın onların okuduğu bir yeri ben de okuyayım inşallah. Ve emmel kezbu vel buhtanu diyor ki yalan ve iftiraya gelince. Fe mislu onların şu sözleri gibi inna nukeffiru bil umum biz herkesi tekfir ediyoruz. Yani şimdi Şeyh buna yalan diyor ve iftira diyor. Ve diyor ki bu iftira yalanlarından onların sözlerinden bazıları şöyledir biz herkesi tekfir ediyoruz. Ve nucibu'l hicrete ileyena ala men qadara ala izhar dinih. Ve dinini yaşaması imkanı olmasına rağmen bize hicret etmeyenlerin hepsini tekfir ediyormuşuz. Ondan sonra ve enne nukeffiru men lem yukeffir ve men Ve tekfir etmeyenleri ve savaşmayanların hepsini de tekfir ediyormuşuz. Ama yani buralara iyi dikkat etmeniz lazım çünkü bu meselelerle alakalı sonradan konuşacağız. Tamam? Ve mislu hada ve Diyor ki bunun gibi ve kat kat daha fazlası yalanlar ve iftiralar var. Fa kullu haza min el ve ve'l Diyor ki bunların hepsi yalandır, iftiradır. Elazi o iftiralardan o yalanlardan ki yasudduna bihi en-nase an dinillahi ve rasulih. İnsanları Allah'ın ve Resulünün dininden uzak tutmak için hepsini uyduruyorlar diyor. Şimdi iyi dinleyin. Yer şimdi geliyor. Ve iza kunna la nukeffiru men Diyor ki eğer biz Puta tapanı tekfir etmiyorsak. Bakın iyi, iyi dinleyin burayı. Şimdi bize karşı getirilen yer burası. Ve izâ kunne lâ nükeffiru men abedessanem. Puta tapanı tekfir etmiyorsak. Ellezî alâ kabri abdil kadir. Abdülkadir'in kabrinin üstündeki puta tapanı tekfir etmiyorsak. Ve sanemillezî alâ kabri ahmedil bedavî. Ahmed el bedavî'nin kabrinin kabrin üstündeki puta tapanı tekfir etmiyorsak. Ve emthâlihe ve bunun gibilerinin misallerini tekfir etmiyorsak. Şimdi sen burada ne anladın? Şeyh Puta tapanı tekfir etmiyor. Evet. Okuyalım şimdi inşallah. Li ecli cehlihim cehaletlerinden dolayı. Bak, cehaletlerinden dolayı bu adamları tekfir etmiyorsak ve ademi men yunebbihum ve onlara bunu anlatan bir insanın olmadığından dolayı biz bu adamları tekfir etmiyorsak. Fe keyfe yushrik billah? O zaman Allah'a şirk koşmayan bir insanı biz nasıl tekfir ederiz? Eğer göç etmez bize sadece bize hicret etmiyor diye. Allah koşmaya nasıl tekfir ederiz? Aw lamm yekfur ve yuqatil. tekfir etmiyor diye savaşmıyor diye biz bu adamları nasıl tekfir ederiz? Sonra ayet getiriyor. Subhaneke ya Rabbi sen bunlardan hepsinden münezzehsin. Her buhtanun azim bu çok büyük bir iftiradır. Şimdi fetvadan biz ne anladık? Şeyh şunu söylüyor. Diyor ki bizim aklımızda iftiralar ve yalanlar var. Biz herkese tekfir ediyoruz. Tamam. Bu bir. Ondan sonra bize yani yaşamış olduğu yerde dinini yaşasa bile tevhidi yaşasa bile bize hicret etmeyenlerin de hepsini tekfir ediyormuşuz. Tamam. Böyle bir algının olduğunu söylüyor. Ve diyor ki ve bunun gibi daha fazla fazla iftiralar. Halbuki diyor biz Abdülkadir türbesinin üzerindeki puta tapanı ondan sonra Ahmet Bedevi'nin türbesinin üzerindeki puta tapanı ve bunun gibi misallerinin puta tapanlarını bile tekfir etmiyorsak Allah'a şirk koşmayan bir kişiyi nasıl tekfir ederiz? Anlaşıldı mı? He, şimdi zahiren anlaşılan ne? Sanki Allah'a şirk koşanı tekfir etmiyormuş gibi değil mi? Ama işte bak öyle değil ahi. Şimdi şiikin fetvalarının toplandığı kitaplara baksan ciltler dolusu, kütüphane dolusu var. Şimdi her şeyi bırakıp sadece bir yerden cımbızlama bir ifade alırsan, diğerlerine bakmazsan bu insafsızlık olur ve bu ilme ihanettir. Bunu bir ilim talebesi asla ve kata yapamaz yapıyorsa kalbinden maraz vardır demek Demek ki saklayacağı bir şey var ki onu bunun altında saklamaya çalışıyor. Çünkü şeyhten gelen neredeyse bütün rivayetler bunun tam tersini söylüyor ki az okuyacağız. Ve bunu da bir şekilde anlamamız lazım. Kalbinde maraz olanlar tarihte her zaman müteşabihe yapışmışlardır. Yani birçok anlama gelebilen, katiyet ifade etmeyen, ihtimaller barındıran sözde şey Bu Kur'an'da da böyledir. وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ Fitne yapmak için kalbinde iğrilik olanlar müteşabiye tabi olurlar. Tamam mı kardeşim? Alimlerin sözlerinde de böyledir. Evet. Peki bunu nasıl anlattılar ahi? Şeyh müşrikleri bile tekfir etmiyor. Siz nasıl tekfir edeceksiniz? Bunu bu şekilde anlattılar. Ve bununla beraber ahi öyle büyük bir fitne yaptılar ki bunun farkında olmadan... Dediler işte bak Muhammed İbn-i Abdullah böyle söylüyor, bak işte Şeyh böyle söylüyor, böyle söylüyor, böyle söylüyor. Aşırıya gidenler kahı bunların bu iftiralarından dolayı kahı bir de Şeyh'i tekfir ettiler. Böyle söylüyorsa biz bu adamı da tekfir ediyoruz diye. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bakın bu konuda sadece kendilerine değil bir de başkalarının suçlarını da üstlendiler bunu söyleyen insanlar. Allah muhafaza buyursun. Evet zaten bu, mesela bu konuyla alakalı böyle sözlerle gelen insanların hakka ulaşmasını istemediğini biz nereden anlıyoruz? Şundan dolayı bu konularla alakalı kat'i Kur'an ayetleri yok mu? Var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen hadisleri yok mu? Var. Sahabenin üzerine icma etmiş olduğu meseleler değil mi? Evet öyle icma da var. Peki niye burada geldiler şeyhin sadece bu sözüne yapıştılar? Çünkü sarılacak hiçbir can simitleri kalmadı tabiri caizse. Artık en son bu. Yani düşünsene İslam ümmeti Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 1200 sene boyunca geliyor... Tutacakları hiçbir yer yok. Ne yapıyorlar? Şeyh'in bu sözünü alıyorlar. Ha. Ondan önce İbn-i Teymi'ye de bu şekilde Allah rahmet eylesin. istismar ettiler. Onunla alakalı da söyleyeceğiz işte inşallah. Tamam. Şimdi Allah için size bir soru soracağım. Siz Allah için cevap verin. Şimdi siz bir kitap yazmak kalksanız. Bir kitabın içinde birbirine zıt, yani siyah beyaz gibi zıt olan bir şeyi sen kendi kitabında yazar mısın? Yazar mısın? Yazmaz deme kimse. Bak kendinize bile yakıştırmıyorsunuz. Ya kendinize bile yakıştırmadığınız bir şeyi Şeyhe nasıl yakıştırırsınız? Adam birbirine zıt olan iki şeyi dinle alakalı nasıl söyler? Bakın benim dediğim yanlış anlaşılmasın. Allah'ın kitabından hariç hiçbir kitap masum değildir. Her kitapta hatalar vardır ben onu kastetmiyorum ama birbirine taban tabana zıt olan bir şeyi bir alim kendi kitabına alır mı? Olur mu öyle bir şey? Olmaz. Peki bunu şeyhe nasıl yakıştıracağız? Veyahut konuyu nasıl anlayacağız? Bakın Minhecü Tesis kitabında Şeyh Abdül Latif ki şeyhin torunlarından bir tanesidir. Bakın şunu rivayet ediyor. Şimdi iyi dinleyin. Ve inna la nukeffiru illa man kefferahullahu ve rasuluhu. Biz sadece Allah ve Resulü'nü tekfir ettiklerini tekfir ederiz. Bak ibare çok önemli. Allah ve Resulü'nün tekfir ettiklerini tekfir ederiz. Minel müşrikîn. Müşriklerden ki, mesela şimdi örnek veriyor. Ebadal asnam, puta tapanlar gibi müşrikleri tekfir ederiz. Şimdi daha yeni ne dedi? tekfir edemeyiz diye şimdi bakın iyi dinleyin ibareyi iyi dinleyin. Kelladine o kişiler gibi ki onlar puta tapıyorlar. Elazi ala kabri Abdul Kadir. Abdul Kadir'in üzerindeki puta tapan insanlar gibi müşriklerden hariç ve bak ve asnam illazi ala kabri Ahmed el Bedevi. Ve Ahmed el Bedevi'nin üzerindeki puta tapanlar gibi müşrikler ve Allah ve Resulü'nün tekfir ettiği müşriklerden hariçtir ki biz hiç kimseyi tekfir etmeyiz. Nasıl anlayacaksın? Aynı bak tam tersi. Bir de aynı ibarenin aynı kişilerin şöyle söylüyor. Bak daha yeni değil ki Abdülkadir'in kabrinin üzerindeki puta tapanları tekfir edemeyiz. Ahmet el-Bedavi'nin kabrinin üzerindeki puta tapanları tekfir edemeyiz. Bu emsalihe ve emsalleri gibilerini. Şimdi burada diyor ki biz Allah ve Resulü'nün tekfir ettiklerinden hariç kimseyi tekfir etmeyiz. Müşrikleri tekfir ederiz. O müşrikler ki, ki müşrikler şimdi örnek getiriyor. Diyor ki, Abdülkadir'in kabrinin üzerindeki puta tapanlar gibi ondan sonra Ahmet el-Bedevi'nin ki bunlar türbedir. Onların üzerindeki puta tapan insanlar gibilerinden hariç kimseyi tekfir etmeyiz. Şimdi bir yerde tekfir etmedi, bir yerde tekfir etti. Nasıl anlayacağız bunu? Bir de aynı isimler. Ha. Evet. O zaman şöyle demen gerekir. Eğer karşı tarafın dediğini söylüyorsan, şeyh ne dediğini bilmiyor. Haşa dedesinden nakilde bulunur minhacud min teksiste. Kendisinin sözü değil. Muhammed İbn-i Abdullah'ın sözü. Nasıl birleştireceğiz ahi? Şimdi bakın genelde bir ilim talebesi böyle bir meseleye yaklaştığında birincisi dikkatli yaklaşır. ikincisi insaflı yaklaşır. Biz bunu şeyhe yakıştıramadık. Bak kendimize bile yakıştıramadık. Aynı kendi kitabımızda taban tabana zıt olan bir ifadenin olmasına. Şeyhe bunu şimdi nasıl yaklaştıracağız bu meseleye? Nasıl yaklaşacağız? Bir, Başta okuduğumuz ilk ibare, Mekke şerifinden gelen bir mektuba cevaptır. Şöyle, Mekke şerifi, Muhammed bin Abdülvahhab'a Allah rahmet eylesin bir mektup yazıyor. Şeyh buna cevaben o daha yeni okuduğumuz ilk ibareyi okuyor. Yani biz tekfir etmiyoruz diye. Anlaşıldı mı? Ha. Bak diyor ki, Se'elni eşşerifu amma nukatil aleyhi. Şerif. Bizim neyin üzerine savaştığımızı ve ammâ nukeffiru er recule ve kishi neyden dolayı tekfir ettiğimizi sordu. Bak tekfirden önce ne diyor? Ne üzere savaştığımızı diyor. Meselenin aslında kopacak yeri burası olacak. Evet, neyin üzere savaştığımızı ve neyin üzere insanları kendisiyle tekfir ettiğimizi bize sordu. Tamam? Soru da şöyle. Biz duyduk ki siz Müslümanları tekfir ediyorsunuz. Şeyh'e söylüyor. Biz duyduk ki siz Müslümanları tekfir ediyorsunuz. Kan dökmeye de meyillisiniz. Hariciler gibi günahlardan dolayı tekfir etmeye meyillisiniz ve herkesi öldürmek istiyorsunuz. Biz böyle duyduk. Sizin üzerine böyle bir itham var. Ve hatta ve hatta size hicret etmese bile sizin gibi olan insanları bile tekfir ettiğinizi duyduk. Cevap da buna binaen. Şeyh buna cevap veriyor ilk okuduğumuz ibarede. Yani... Bize hicret etmeyenleri, Allah'a şirk koşmayanları biz tekfir etmiyoruz ki. Hatta iyi dinleyin şimdi mesela bunun etrafına dönecek. Kendisine Risalet hücceti ulaşmamış insanları bile çağırmadan önce tekfir etmiyoruz. Yani onlarla savaşıp onları öldürmüyoruz. Kadai tekfir hakkında konuşuyor Şeyh. Az sonra bunu ispatlayacağız inşallah. Sadece sözde kalınmasın diye biri diyebilir sen buna kadayı tekfir diyorsun. Buna kim kadayı tekfir demişiz ki? Demiş ki diyebilirler torunları demiş. Bu asor sonra Allah'ın izniyle anlatıyor. Yani şeyh şunu anlatıyor. Diyor ki biz bırakın Müslümanlarla savaşmayı, bırakın Müslümanları öldürmeyi müşrik olsa bile kendisine Risalet ulaşmamış insanları bile Uyarmadan onlarla savaşmazken, onların kanlarını dökmezken, Allah'a şirk koşmayanları ve bize hicret etmeyenlerin kanlarını nasıl dökeriz? Şeyh bunu anlatıyor. Tamam mı kardeşim? Bakın, şimdi Kevvas kubbesinin içinde geçen fetvalardan bir tanesini okuyorum. Tamam mı? Torunu naklediyor. Diyor ki, وَكَانَ شَيْخُنَا Muhammed اِبْنُ عَبِّ الْوَهَابِ fi فِي مَجَالِسِهِ وَرَسَائِلِهِ Diyor ki bizim şeyhimiz Muhammed İbni Abdülvahab bazı meclislerinde ve derslerinde, risallerinde ikrar etti. Ennehu la yukeffiru illa men qamet aleyhi risaliye Kendisine risalet hücceti ulaşmayan insanlardan hariç kimseyi tekfir etmezdi. Bak neyin hücceti bir de risalet hücceti. Yani mesela bizim zamanımızdan ne diyorlar? İşte bir Arap şeyh gelecek anlatacak işte ona hücceti. Hayır hayır. Bak şeyhin torunu öyle demiyor. Diyor ki şeyh kendisine risalet hücceti yani Kur'an ve sünnet ulaşmayan insanları tekfir etmezdi. Anladın mı şimdi Niye? öbür tarafta diyor ki biz onları tekfir etmiyorken nasıl Müslümanları tekfir ederiz? Ha, ondan sonra bak diyor ki ve مَنْ عَرَفَ د۪ينَ الرَّسُولِ Diyor ki illa şunu tekfir ederdi. Kim Resul'ün dinini öğrenirse. ve وَبَعْدَ مَعْرِفَتِهِ Öğrendikten sonra tebeyene fî adâvetihî ve mezabbetihî Örendikten sonra da, bildikten sonra da diyor ki kim İslam'a karşı düşmanlık yaptıysa, İslam'a sövdüyse şeyh bunları tekfir etti. Tamam mı? Ve târaten yekûl bazen de diyordu ki Ve izâ kunnâ lâ nukaffirû men ye'budul kavvâs Kavvâs kubbesine tapanları tekfir etmiyorsak Tamam bunları tekfir etmiyorsak Ve nehvehû nukatiluhum Ve bunların gibilerine karşı savaşmıyorsak Mesela anlaşılıyor değil mi ahi? Bak diyor ki, tevaza tapan gibi insanları tekfir etmiyorsak ve onlara karşı savaşmıyorsak ama bak ne zamana kadar? Hatta <nubeynulahum> ve naduuhum. Onlara anlatana kadar ve onlara davet yapana kadar. Fe keyfe nukfiru man lam <ileyna> O zaman bize hicret etmeyenleri biz nasıl tekfir ederiz? Mesela anlaşıldı mı? Aslında bundan sonrasını okumaya bile gerek yok. Bak ne diyor? Diyor ki Risalet hücceti ulaşmamış insanlara biz önce davet yaparız. Onlara önce anlatırız. Mesela anlaşıldı mı? Şimdi ah, burdan şunu anladık. Şeyh kendisine Risalet hücceti ulaşmamış insanları davet etmeden önce, çağırmadan önce tekfir etmediğini söylüyor. Bunun da neden böyle olduğunu az sonra izah etmeye çalışacağım Allah'ın izniyle. Tamam yani bu kevvaz kubbesi meselesi aslında bize neyi anlatıyor? Kendisine davet ulaşmamış bir kavimle savaşmadan önce biz onları İslam'a davet ederiz. Bu İslam'a ters mi? Değil. Tamam. Delilleri de var mı şeyhın bu konuda? Var. وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Biz bir Resul göndermedikçe azap edici değiliz. Şimdi bu ayet üzerinde ümmetin içerisinde ihtilaf var onu söyleyin. Mesela İmam Kurtubi tefsirle diyor ki Cumhur'a göre dünyada azap etmeyiz. Ahirette azabı yine hak eder. Aa, bu mesele üzerinde ümmette ihtilaf var. O da şu. Mesela bir adam var. Kendisine risalet hiçbir şekilde ulaşmamış. Bak Mekke gibi değil ha, Kureyş gibi değil. Hiç ulaşmamış. Tamam mı? Mesela bir tane Amazon ormanın içindeki bir kişi. Bu kişiyi konuşmuşlar. Ve şuranın altını çizeyim. Bazıları demiş ki bu kişi bu şeyhin Tabi olduğu grubun sözü. Biz bu kişiye dünya açısından kafir diyebiliriz. Ama bu adam cehenneme ebedi gidecek kafirlerden değildir. Allah bunu tekrardan hesaba çekecek. Ama bakın ne bunu diyenler ya da öbür tarafta mesela İbni Abdilber ekolu var. Benim kalbim daha çok oran meyil ediyor. Fark etmez. İster Risalet ulaşsın ister ulaşmasın. Büyük şirk Allah Allah'a şirk koşanlar dünyada da kafir ahirette de kafirdir. Bu İmam Kurtubi'nin de aynı şekilde görüşü. Tamam ama ve lakin. bakın bu konuda bu adam hükmü açıdan kafirdir. Yani dünya hükmü açısından kafirdir. Ama ahirette Allah onu tekrardan hesaba çekecek diyenler bile iyi dinleyin. Bu kişilere Müslüman dememiştir. Yani hüccetten sonra tekfir edelim. Bu adamın mazireti kalsın, Ona risalet hücceti ulaşsın. Çünkü risalet hücceti kendisine ulaşmamış bir insan. Kendisine risalet gelmediğinden dolayı ahiretteki teklifle mükellef değildir diyenler bile... Bu kişilere Müslüman falan dememiştir. Burası önemli bir not. Bugüne geri gelelim. Bakın bunu alıp bugüne cımbızlayıp ne için kullanıyorlar? Şimdi mesela burada kimin hakkında konuşulduğunu açıkça gördük. Şeyh'in de kendi torunlarının ibarelerinden. Bunu alıp hükmi tekfir için kullanıyorlar. Yani kişi şirk koşsa bile sen ona meseleyi anlatmasan sen onu tekfir edemezsin. Ancak hücretten sonra tekfir edebilirsin diyorlar. Ama şurayı kaçırıyorlar. Şeyh bunlara Müslüman demiyor. Hücceti ulaştırılana kadar. Müslüman demiyor bu adamlara. Şimdi şeyhe soru soruluyor. Diyor ki biz duyduk ki şimdi değişik değişik sorular soruyor. Siz kendisine hüccet ulaşmamış insanları tekfir etmiyorsunuz. Peki o zaman diyor bir kişi kalkıp birini öldürürse öldürdükten sonra İslam olursa bu kişiye diyet gerekir mi gerekmez mi? Başkasını öldüren kişiye. Şimdi şeyh buna cevap veriyor. Allah için iyi dinleyin. Biz deriz ki اِذَا كَانَ يَعْمَلُوا بِالْكُفْرِ وَالشِرْكِ Bir kişi küfür amelinde bulunuyorsa, şirk amelinde bulunuyorsa cehlihi cehaletinden dolayı bilmeden bunu yapıyorsa اَوْ عَدَمِ مَنْ يُنَبِّئْهُ Veyahut kendisine bunu anlatacak bir insanın yokluğundan dolayı bunu yapıyorsa لَا نَحْكُمُ بِالْكُفْرِهِ Biz onun küfrüne hükmetmeyiz tuqa mu aleyhil الْحُجَّ Onun üzerine hüccet ikame oluna kadar. Ama hangi hüccet? Senin benim anlattığım değil. Hujjatur risaliye, risalet hücceti. Ha sonra bunu okuyacağız inşallah. Tamam? Walakin <haz> iyi dinleyin şimdi burayı. Walakin la nahkumu bi ennehu muslim. Ama biz onun Müslüman olduğuna da hükmetmiyoruz bununla beraber. Yani biz bu adamı hüccete kadar tekfir etmiyoruz diye onun Müslüman olduğunu söylemiyoruz. Bel bilaki naqulu amaluhaza kufrun. Onun ameli küfürdür. Yubihu'l mal ve'd-dem malı ve kanı helal kılarlar. Tamam? Ve in kunna la nahkumu ala hada'l şahs. ki biz bu adamın üzerine bu şahsın üzerine hükmedemeyiz li adami kıyamil hücceti aleyhi. Hüccetin onun üzerine vuku bulmadığından dolayı. Hüccet ona ulaşmadığından dolayı tekfir etmeyiz. La yuqal ama şöyle denilmez. İyi dinleyin. İn lem yekun kâfiran fehu muslim. Kafir değilse bu adamız da Demiyor şeyh bunu. Bir de bak kimin hakkında konuşuyor? Kendisine risalet bu ulaşmamış insan hakkında konuşuyor. Tamam. Bel bilakis şimdi iyi dinleyin bak burada şeyh ne kastettiğini söyleyecek zaten. Bak fetret ehli hakkında konuştuğunu az sonra bilakis kendisi söyleyecek. Ahiretle alakalı. Bel nekul ameluhu amelul kuffar. Bilakis deriz ki onun ameli kafirlerin amelidir ve itlak hükmü, onu bu kişiye göre, onun gözünde, onun gözünde, Bu kişiye bu hükmü ulaştırmak için Risalet gözünde, ulaşması lazım. Tamam? Şimdi bakın gözünde, onun gözünde, onun gözünde, onun gözünde, onun gözünde, onun gözünde, onun gözünde, onun gözünde, onun gözünde, onun gözünde, onun gözünde, imtahanun yum yu'mıl kıyameti fi'l arasat fetret ehli kıyamet gününde arasat bölgesinde imtihan edilecekler bak şeyh bütün fetvaları kimin hakkında konuşuyor kendisine risalet hücceti ulaşmamış insanlar hakkında konuşuyor yoksa kendisine her şeyi ulaşmış da yüz çeven kafir muarid yüz çevrenler hakkında konuşmuyor anlaşıldı mı akey fetva burada devam ediyor da bizim için burası yeterlidir. Ha en da diyor ki bu kişi için diyet gerekli değildir. Çünkü bunu bunu yaparken kafirdi. idi. İslam'dan kendisinin önceki her şeyi silmiştir. Bunu söylüyor. Şimdi ben size sorayım. Şeyhi en iyi kim anlar? Çocukları veya torunları değil mi? O ekolden gelen alimler. doğru mu? Evet. Şimdi bakalım onlar hüccetle alakalı ne demişler. Bir de bak şöyle bir şey var. Şimdi burada diyemezdi ya bunu şeyh demiyor ki torunları diyor. Aynı sizin getirmiş olduğunuz fetva ile aynı kitapta yazıyor. Onu alıp da onu nasıl almayacaksın? Olur mu olmaz? Bu ilme ihanet olur. Bu gösteri karşı taraf hak peşinde değil. Bakın akey. Ve emma kavluhu ani Şeyh Muhammed şu söze geldiğinde Muhammed bin Abdülvahhab'dan innehu la yukeffiru man kana ala kubbatil kawas bu kawas kubbesine tapanları tekfir etmeme noktasına sözüne geldiğinde ve nahvihi bunun gibi sözlerine geldiğinde la yukeffiru el vesne hatta yeduhuhu yor ki o şeyi yapana bu meseleyi anlatmadığı sürece tekfir etmiyor. Ve tebulugul hucce ve hucce kendisine ulaşmadığı insanları tekfir etmiyor bu konuda. Feyuqal şöyle denilir. Hani böyle demiş mi şeyh? Denilir ki "Naam şeyh bunu demiştir." Fe inna şeyh Muhammed rahimehullah şeyh Allah ona rahmet eylesin lem yukeffirin nase ibtidaen insanları başta tekfir etmiyordu. Ama bakın iyi dinleyin illa ba'de qiyamil hucceti ve'd davve hucret ve davet kendisine ulaşmamış insanları başta tekfir etmiyordu li'annahum iza zaka fi zemen çünkü onlar fetret ehli insanlardı Anlıyor musunuz meseleyle alakalı Yani şeyhin zamanında şöyle bir tane adam var gidiyor bu türbelere şirk ameli işliyor küfür ameli işliyor kendisine risalet ama anlatılmamış gelmemiş yani bu adam duymamış Kur'an'ı sünneti bilmiyor ama bakın devamını anlayacağız zaten. Ve ademi ilmin bi a'sari ve risalet eserli ile alakalı bir ilmi de yok. Ve bundan dolayı kal, dedi ki li cehaletlerinden dolayı ve ademi men ve onlara bir bunu anlatan kişinin olmadığından dolayı biz bu adamı tekfir etmeyiz. Bunu kastediyor diyor. Fetret ehli kendisine risalet ulaşmamış kişi. Fe amma iza kamatil Diyor ki ama şuna geldiğimizde hüccet ikame olursa fele mani'a min tekfirihim. Artık onların tekfirinde bir mani kalmamıştır. İyi dinleyin şimdi. Ve in lam anlamasalar bile o hücceti. Anlamasalar bile tekfirlerinde bir mani kalmamıştır. Ve fi hadihi'l azman peki şimdi bu zamana geldiğimizde diyor torunları 200 sene önceyi anlatıyorlar. Hususen fi cihetikum Özellikle sizin beldenizde. Şimdi bunlara mektup yazıyorlar diyor ki özellikle sizin beldenizde kadıkamati'l hucce ala men hunak. Orada kim varsa üzerine hüccet ikame olmuştur. Niye? Şimdi iyi dinleyin. Ve tadahhad lahumul muhagge onlara yol gösterilmiştir. Ve yezel fi tilkel biladi men yedau Çünkü diyor ki o beldede Allah'ın tevhidine çağıran kişiler hiçbir zaman azalmamıştır. Yani davetçiler var diyor. Tamam ve kararlıyor ve onu ikrar ediyorlar orada. Tevhid ikrar ediyorlar ve yunadil an ve kararır mezheb-i selef. Onun için mücadele bulunuyorlar ve mez, e, selef'in mezhebine davet ediyorlar. Ve ma dellet alayhi'n-nusus min'sifatil aliyye. Diyor ki Allah'ın yüce sıfatları alakalı olan meseleleri insanlara izah ettiler. Ondan sonra cumu'l esma'il kutsiyye. Allah subhanahu wa taala'n kutsiy olan isimlerini ne yaptılar? İnsanlara anlattılar ve يرد ما يشبه به diyor ki cehmi gibi bazılarının pisliklerini de anlattılar tabiri caizse bizim tabirimize söylüyorum yani bunların kafir olduğunu, müşrik olduğunu da söylediler. Ve ala ve onların yolu üzeri olan insanların da hangi şey üzeri olduğunu açıkladılar. Bakın anlıyorsunuz değil mi kimi tekfir edip kimi etmemişler. Diyor ki artık sizin olduğunuz yerde hüccet ikame olmuştur. Niye bak neye bağlıyor? Diyor ki tevhide davetlerin davetçileri var. E peki o fetvayı alıp sen bugün Türkiye vakasına nasıl uygulayacaksın ya? Allah'tan korksunlar ya. Aki tağut nedir diye yaz kaç tane ders çıkıyor ya? Allahu Ekber. Bakın Şeyh'in torunları bunu kendi kitaplarında söylemiş aki. Hüccet kendisine ulaşmak bile hüccetten kasıt. Bunların söylediği gibi biz bir Arap alimi çağıracağız. Onu anlatacağız. O onu anlayana kadar. Hayır bak diyor ki anlamasa bile ona ulaşmışsa o kişinin iş bitti. Tamam mı kardeşim? Allah için soruyorum bugün her eve tevhid girmedi mi en azından bir kere yani bir kişinin ağzıyla? tamam? Yani düşünsene millet meclisindeki tağuttan bir tanesi kahıyor işte davetçilerde bir tanesinin ismini söyleyecek pozisyona gelmiş artık. Eğer biri diyorsa ki Türkiye'de artık davet kimseye ulaşmadı, kimse bu daveti bilmiyor. Ben bilmiyorum, <gülüyor> bir şey söylemeye gerek yok, abes oluyor yani. Konuşulan bütün mesele şu, bu türbeye tapan kişilere risalet hücceti ulaşmadığından dolayı Savaşmadan önce biz onları dine davet ederiz. Yoksa biz onları hükmi tekfir etmiyoruz demiyor şeyh. Zaten bak ikinci okuduğumuz fetvada ne diyor? Diyor ki biz Allah ve Resulünün tekfir ettiğinden hariç kimseyi tekfir etmeyiz. Ve şu müşrikleri tekfir ederiz ki bak zaten aslında o cümleyle beraber ne diyor biliyor musun? Allah ve Resulü de bu müşrikleri tekfir ediyor. Abdülkadir'in ve Ahmet el-Bedevi'nin kabrı üzerindeki puta tapan müşriklerden hariç biz kimseyi tekfir etmiyoruz. Ve ben tekrar ediyorum bakın fetret ehline. Yani kendisine hiçbir şekilde Risalet ulaşmamış bir insana kafir demeyenler bile onlara Müslüman dememiş ahi. Bakın daha yeni okuduk ibaredi. Yani bu adam kafir değilse o zaman Müslümandır. Bugünkülerin dediği gibi değil öyle bir şey söylememişler. Risalet hücceti kendisine ulaşmadığından dolayı bu adam ahirette azabı hak edecek kafirlerden mi değil mi onun üzerine tartışılmış. Mesela aslında bunun üzerine tartışılıyor. Yani Şeyh şunu anlatıyor aslında o mektupta. Biz hariciler gibi günahlardan dolayı tekfir etmiyoruz. Biz kan dökmeye meyilli falan değiliz. Bırak biz kan dökmeye meyilli olsaydık. Şirk koşup Allah'a şirk koşup da kendisine risalet ulaşmamış insanların bile kanını dökmüyorsak. Bu meseleleri onlara anlatmadan önce, hüccete ulaştırmadan önce sadece bize hicret etmiyor diye insanları biz nasıl tekfir edip onlara karşı savaşacağız? Şeyh üzerindeki ithamları aslında burada kaldırıyor. Kast edilen mesele budur. Tamam ve bakın size usul noktasından önemli bir şey söyleyeyim Allah'ınız izniyle. Ahi ihtimal olan yerden istidlal olmaz. Tekrar söylüyorum. İhtimal olan yerden istidlal olmaz. Delil çıkaramaz. Mesela şimdi burada her şeyi geçtim, bütün bu deliller olmasa bile şeyhin iki tane ifadesi olsa ve birbirine ters olsa sen işine gelenle amel edemezsin. Öyle bir delil metodu yok yani. Bu ilme ihanettir ahi. Böyle bir şey olmaz. Ve bakın bir usul kuralı daha söyleyeyim. Zarurate diniye olan meseleler, usulü din olan meseleler hiçbir alimin elinde olan bir şey değildir. Yani bir kişi bir şeye dinin aslı diyor diye o dinin aslı olmaz. Zarurate diniye, usulü din ile alakalı meseleler Kur'an'la bilinir, sünnetle bilinir ve sahabenin icmasıyla ümmetin icmasıyla bilinir. Hiçbir alimin tek eline bakmaz. Yani şunu kastediyorum. Şeyh gerçekten böyle bir şey söylemiş olsa bile biz müşrikleri tekfir etmiyoruz. Onlar Müslümandır. Biz hüccet ulaştırana kadar dese bile yine bir şey ifade etmez. Öyle bir şey söylemiyor. Yani söylese bile yine ifade etmez. Niye? Çünkü zaruratı dini olan meseleler Kur'an'la, sünnetle ve ümmetin icmasıyla sabittir. Alim sözleriyle değil. Bunu bir kere anlayan kişi, kalbini oturtturan kişi benim dinimin aslını... Kur'an, sünnet ve icma belirler. Bunu kalbine oturturan kişi böyle müteşabih olan meselelerden dolayı kalbine fitne gelmez. Ama kimin kalbine fitne geliyor? Zaten dini bozuk olan kişileri. Tamam mı kardeşim? Peki hücretin ikamesi yani gerçekten hücretin ikamesi bizim anladığımız şekilde nerede olur? Bak diyor ki alimler delilleri bazı Müslümanlara kapalı olan meselelerde Misal eski kaderiyenin, eski mürciye gibi bidat fırkaların tartıştığı meselelerde mesela adamlar öyle şeyler tartışmış ki ehli sünnetten bir avan bunu bilmeyebilir. Adam nereden bilecek yani? Anlatabilir Mesela Kur'an mahluktur. Fitnesinde zamanında alimler böyle denilmiş. Ondan sonra sihirbaza gidilir mi gidilmez mi? Sihirbaza gitmek büyük küfür mü küçük küfür mü? Size başka bir derste bunu anlatmıştım. Mesela karrafi bunun ihtilatlı mesele olduğunu söylüyor. Diyor adam itikat ederse o sihirbaz gaybı biliyor ve böyle giderse o zaman kafir olur. Ha sadece merakından dolayı gittiğinden dolayı fasık olur. Ve şeyh kendisi de söylüyor. Diyor ki atf ve sarf gibi meselelerde diyor hüccetten sonra tekfir olur. Bu mesele diyor ki bu meselelerde tekfir edemezsin. Sarf ve atf da karı koca arasını bozmak, onların arasında sevdirmek gibi meseleler. Diyor ki bunlar da bu hafi meselelerde hüccetin ikamesi olur. Hakikat iyi olan meselelerde. Bakın iyi dinleyin zaruratı dini olan meselelerde, usulü dini olan meselelerde hüccet Kur'an ile olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle olmuştur. Zaten o kapı kapanmıştır. Yani yoksa sen şunu mu iddia edeceksin bugün? Ki karşı taraf aslında lisan-ı haliyle bunu söylediğinin farkında değiller. Allah anlatamadı haşa ve kella. Allah Resulü bu dini eksik anlattı. İnsanlar bizim anlatımımıza muhtaçtır. Biz anlatmazsak anlayamazlar. Bundan dolayı mazeretleri var. Haşa ve kella. Yani bunları, bunu ağzıyla söylemese de bile lisan-ı halleri tam bunu gösteriyor. Bakın şimdi itam edilen bir alimden size bir şey okuyayım. Ki hüccet, kat'i meseleleri de yoktur buna dair. Bunu delillendirmek için okuyorum. İbni Kudame'den okuyorum. Bakın Mughni'sinde bunu söylüyor. Mughni değil. Mughni. Onun değişik değişik fıkıh kitapları var. Mughni, Mughni'den birazcık daha böyle e, az. Mughni daha böyle geniş olan eseri. Diyor ki Femen eşrek billah. Kim Allah'a şirk koşarsa. Tamam mı aghi? Ev cehade rububiyetehu ev vahdaniyetehu ve hu onun birliğini ve rububiyetini inkar ederse. O sifatan min sifatihi ve hu onun sıfatlarından bir sıfatı inkar ederse. O ittaha lillahi sahiban au veladan. Allah'a bir eş ve bir çocuk kılarsa yani o kendine eş edinmiştir haşa o kendine çocuk edinmiştir bunu söylerse au cehde nabiyen bir nebiyi inkar ederse au kitaben min kutubillah Allah'ın kitaplarından bir kitabı inkar ederse au şeyen minhu ve o kitaplardan bir şeyi inkar ederse au sebba Allah teala au Allah'a veya hut resulüne söverse kufira bu adam tekfir edilir hüccetini ikamesi var mıymış? Yok. Çünkü niye? Bak dinin aslı olan meseleler, kat'i olan mesele. Bak ondan sonra aynı ibarede devam ediyor. "Women cehede Ama diyor ki kim 5 tane 5 ibadetin vücubunu inkar ederse. Ondan sonra ev şeyen minha o ibadetlerden bir şeyi inkar ederse o ahl'a zina, zinayı zinayı helal görürse ve el hamra şarabı helal görürse ev şeyen minel muharramat'ı zâhire zahir olan haramlardan bir tanesini helal görürse el mucme aley kendi üzerine icma olmuşlardan li cehlin ama cehaletinden dolayı bu meselelerde ne diyor urife zalik bu ona öğretilir bu ona anlatılır niye çünkü akıbak dar aslında şunu anlatıyor darul küfr'de doğmuş bir adam Darul Harp'te doğmuş bir adam, İslam'la hiçbir alakası olmayan bir adam, zinanın haram olmadığını bilebilir. Tamam. Veyahut farzların ne olduğu noktasında aklına bir şüphe gelebilir. Adam orucu bilmeyebilir. Tamam. Bunu anlatıyor yani. Ama bak aynı ibarenin başında, şirk alakalı noktada, hücret ulaşılır diyor mu? Demiyor. Çünkü Allah'a sövmekte, peygambere sövmekte, Allah'a şirk koşmakta. işte o çocuk edinmiştir. Burada Hristiyanlar aslında şey yapıyor. Çocuk edinmiştir, eş edinmiştir. Bu gibi meseleler hakikat iyi olan meselelerde Burada hüccet falan olmaz. Burada bu şeyin sahibi direkt tekfir edilir. Ve inkâne mimme lam yecehelu zalik Diyor ki ama bunu bilen bir insansa bu meseleleri. Diyor ki kufira bu adam da tekfir edilir. Tamam bak hangisini diyor önce öğretilir? Kişinin fıtratıyla bilmediği şeyler. Ah, anlatabiliyor muyum? Yani sen zekatın bütün hepsinin nasıl olduğunu bilmeyebilirsin. Dine yeni girmiş bir insan olarak. Bak zaten daha yeni ki ibareleri ne okumuştuk? İptiden. En başta insanları tekfir etmiyor. Bu konularda özür olabilir. Ama sana bu meseleler öğretildi. Öğretildikten sonra sen halen dersen yok zekat diye bir şey yoktur o zaman. İslam dairesinden çıktın. Ama bakın tekrar ediyorum burası gerçekten önemli. Şeyh Şirk ve benzeri usul din ile alakalı olan konularda hüccetin ikamesini falan söylemiyor. Diyor ki direkt tekfir edilir. Allah İbni Kudami'ye rahmet eylesin. Evet şimdi bu konuyla alakalı en çok istismar edilen şeyhlerden bir tanesi İbni Teymiye'dir. Allah ona rahmet eylesin. Şimdi ondan da okuyalım. Şimdi İbni Teymiye şu açıdan e, istismar edilir. O da diyor ki hüccetten sonra tekfir ederiz. O bunu hafi meseleler için getiriyor. Bunlar da ibareleri anlamadığından dolayı veya şöyle diyelim. Anlamak istemediklerinden dolayı böyle maalesef istismar ediyorlar. Bakın. Şeyh diyor ki bu El-Fete El-Kubra'da var. Diyor ki Mürted Allah'a şirk koşan yani bir mürtedi söylüyor. Ondan sonra Allah'a şirk koşan müşriği söylüyor. Veya Allahu Teala'nın Resulüne yahut onun getirdiği şeylere buğz eden, şeriata buğz eden veya her tür münkeri kalben inkar etmeyi terk edendir. Bak Mürtedle müşrik hakkında ve Allah Resulü'nün getirmiş olduğu dine buzeden eden kişi hakkında konuşuyor. Veya da sahabeden kafirlerle beraber savaşanlar olduğunu ya da buna cevaz verdiklerini vehmeden kimse de aynı bu şekilde mürtettir. Tamam mı ahi? Veya da üzerinde kat'i bir şekilde icma edilmiş bir hükmü inkar eden ya da kendisiyle Allah arasında vasıtalar koyup onlara tevekkül eden, onlara dua eden, onlardan isteyen kişi icma ile mürtettir. Tamam mı? Şimdi bak burada bir hücret ikamesi var mı? Yok bak icma ile kafir olduğunu söylüyor. Bak ondan sonra iyi dinleyin. Bakayım. Her kim Allah-u Teala'nın sıfatlarından birisinden şüphe ederse ve onun benzeri durumda olan kişilerin bu sıfat hakkında cehaletleri yoksa bu kimse mürtettir. Bak cehaletleri yoksa diyor. Yani demek ki bu konuda cehaleti olsa mürtet olmayabilir. Eğer ki onun benzeri durumda olan kişilerin bu sıfat hakkında cehaletleri varsa o zaman bu kişi mürtet olmaz. Bu nedenledir ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın kudretinde şüphe eden adamı tekfir etmemiştir. Kul hadisini kastediyor. Birincisi bu konudaki şeyhın fetvası zayıftır onu söyleyeyim. Çünkü o hadiste şey geçiyor. "Velau kadere alayya Rabbi eğer benim Rabbim bana güç yetirirse ki o şeyh böyle mana veriyor. Yani kadere fiilini ala harfi cer ne için kullanıyor? Kudretten şüphe etmek manasında kullanıyor. Halbuki kadere fiili Ala harfi ceri ile geldiğinde Arapçada sıkıştırmak manasına geliyor. Kudret manasına gelmiyor. Kur'an'dan delilleri var. Şöyle. Şimdi ben önce şöyle sorayım. mesela anlaşılsın. Velev ki bak. ki söylediklerimi anlatmasam bile. Şeyh bunlara zannî mesele olduğundan dolayı diyor ki. Bu meselede adamın özrü olabilir. Onun için zaten kül hadisini getiriyor. Niye? Çünkü kat'iyet ifade etmiyor. Ama bak ondan önce. Allah'a şirk koşan, Allah'a söven, peygambere söven, başka çocuk edinen, işte Allah Subhanahu ve teala kat'i meselerde şirk koşan kişileri zaten tekfir ediyor. Şimdi size şöyle bir soru sorayım. Bir peygamber Allah Subhanahu ve teala'nın kudretinden şüphe eder mi? Şimdi sen i̇bn Teymiye'nin bu konudaki söylemiş olduğu sözü vahiy gibi kabul edersen bunu söylemen gerekir. Allah muhafaza. Çünkü bakın bu ayet hangi ayet biliyor musunuz? Yunus suresinde <gülüyor> La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mine zalimin ayetinin başı ve <gülüyor> zennuni balık sahibini an izzehebe mugadiben hani gazaplı bir şekilde gitmişti hani kavminden gidiyor ya ve zanne ve zannetti ki en len neqdira aleyhi bak şimdi onların mana verdiği gibi mana verelim haşa ve kella. ve zannetti ki bizim gücümüz ona yetmeyecek sen bunu peygamber hakkında söyleyebilir misin haşa hayır Aa nauz Zaten kimse öyle mana vermemiş. Tamam? Ve zannetti ki biz bundan dolayı onu hesaba çekmeyeceğiz. Onu sıkıştırmayacağız. Anlaşıldı mı? Bak açık bir karine. Bir sene daha var. Ve ammâ izâ mabatalâhu faqadara alayhi rizquhu feyakûlu rabbî ehânan. Bak Fecr Suresi'ni hepimiz biliyoruz. Tamam? Diyor ki ve zanneder ki işte benim Onların dediği gibi mana verelim. Benim Rabbimin gücü benim rızkıma yetmez. Diyebilir misin? Haşa yani Kureyş müşrikleri bile biliyordu Allah Subhanahu ve rızkı verecek. Hayır öyle değil. Enle nakdira alei Yunus aleyhissamdi yani biz onu hesaba çekmeyeceğiz. Fakada aleyhi rizkahu rizkını daraltırsa zaten meallere bak her yerde bu şekilde mana verilmiştir. Ama bakın tekrar ve tekrar ediyorum i̇bn Teymiye'nin burada biz hüccet ulaştırırız. Yani bu konuda cehaletin mazeret olabilir dediği mesele kat'i meseleler arasında değerlendirmiyor. Zanni meseleler arasında değerlendiriyor. Anlaşıldı mı? Ve bu kişiyle alakalı, bu kül hadisinde geçen kişiyle alakalı İmam Ahmed'in rivayet etmiş olduğu bir hadis var. Diyor ki onun hiçbir ameli yoktu tevhid hariç. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu adam hakkında diyor ki önceki ümmetlerden bir kişiydi. Kendisine risalet ulaşmış mı ulaşmamış mı onu da bilmiyoruz. Çünkü insan kendi fıtratıyla... Allah Subhanehu ve Teala'nın bütün isim ve sıfatlarını bilemez. Sadece fıtratıyla. tamam? Bazılarını bilmek zorunda. Rabbini bilmek zorunda. Tevhid edeceğini bilmek zorunda. Tamam. Zeyd bin Amr bin Nufayl gibi. Ama ve lakin demiş olduğum üzere Şeyh'in bu konudaki fetvasını ümmet zaten kabul etmemiş. Bu konuyla alakalı detaylı okumak istiyorsanız nevavinin bu hadisleri nasıl şerh ettiğine bakın. Çok güzel mana vermiş. O da öyle i̇bn hacer Hacer'de öyle. Şeyh tekrar söylüyorum. Hüccetin ikamesini Şeyh derken İbn-i Teymi'ye kastediyorum, Allah rahmet eylesin. mürtetlerle ve Allah'a şirk koşan kişilerle alakalı getirmiyor. Allah'ın sıfatlarında bazı konularda cahil olan insanlar hakkında getiriyor. Ki kül hadisiyle bunlara alakalı onu da gördük. Şimdi Allah rahmet eylesin İbn-i Kayyim bu hüccet meselesinin ne zaman kişinin üzerine vuku bulup bulmadığını söylüyor. Bakın çok güzel. Allah ona rahmet eylesin. Diyor ki ihtiraful abdi bi qiyami hüccetillahi aleyhi min lavazimil iman. Allah'ın kulun üzerine hüccetin ikame ettiğini itiraf etmesi diyor ki imanın şartlarındandır. İmanın lavazimlarındandır. Kul bunu itiraf edecek. Allah benim üzerime hücceti ikame etmiştir. Ata'a ve asa. Bundan sonra bunu itiraf ettikten sonra ister itaat etsin isterse isyan etsin. Fenne hucjetu Allahi qamet alal abdi yurki şüphesiz ki Allah'ın hücceti kulun üzerine daim olmuştur. Ona ulaşmıştır bi irsali'r rasuli ve inzali'l kitab. Resulü göndermekle kitabı indirmekle onun üzerine hüccet ikame olmuştur. Tamam mı kardeş? Ve bulugu zalika ileyhi ve bunun ona ulaşmasıyla hüccetin ona ulaşmasıyla ve temakkunihi minel ilmi bihi siwaen alim ov cahil. Diyor ki bilse de bilmese de ona ulaşmanın ilmi onda varsa o temekkün varsa bu da ona ulaşmışsa Allah kitabı göndermişse, peygamberi göndermişse o kişiye hüccet ikamı olmuştur. Bak diyor ki alime ev cehil. İster bilsin ister bilmesin. Ulaşma imkanı varsa o iş bitmiştir. فَكُلُّ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ مَعَرِفَةِ مَا اُمِّرَ بِهِ Diyor ki herkes kendisine yap denilen şeyleri yani emredilmiş olan şeyleri ve nehyedilmiş olan şeyleri bilse fa anhu ve lem ama oraya gitme imkanı var ama gitmiyor. Yani falan yerde hüccet var. Bunu duyuyor. Tamam mı? Ama oraya gitmiyor. Bak yani o hüccetin kendisine gitmiyor. Fakat kamet aleyhü hüccet bu kişiye hüccet ikamı olmuştur. Bakın burası çok önemli. Anladınız değil mi? Şeyh ne diyor burada? Diyor ki bir kişiye hüccet daha gelmemiş ama o biliyor ki falan yerde hüccet var. Oraya da gidebilir ama gitmiyor. Diyor ki bu adama hücret ikamı olmuştur. Aslında bütün mesele var ya bunun etrafında dönüyor. Bu cümlenin etrafında dönüyor. Bir kişiye risalet gelmişse veyahut o kişi risalete ulaşma imkanı var da bunu kullanmıyorsa bu adama hüccet ikamı olmuştur o iş bitti. Allah rızası için soruyorum. Bu ibareye göre Türkiye halkına hüccet ikame olmadı mı? Subhanallah. Yani hangi yani. dile bu kitap Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabı tercüme edilmedi? Allah Resulü Aleyhissatü vesselam hadisleri tercüme edilmedi. Allah'tan korksunlar ya. Subhanallah. Tamam? Yani adam biliyor orada hüccet var. Duymuş bunu. Tamam mı? ama gitmiyor. Vazgeçiyor yani gitmekten. Bak niyet edip vazgeçse bile bu adamın üzerine hüccet ikame olmuştu diyor şey. Allah ona rahmet eylesin. Diyor ki vallahi subhanahu ve la yuazibu ahadan illa ba'da Diyor ki Allah subhanahu ve taala hücceti ikame etmeden önce hiç kimse azap etmez. Tamam mı kardeşim? Evet. Fe iza على ala dhanbihi aqabahu bi zulmihi. Diyor ki birine günahından dolayı eğer azap ediyorsa bu onun zulmünden dolayıdır ki ona hüccet ulaşmıştır. Ondan sonra İsra suresinin ayetini getiriyor. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Biz bir Resul göndermeyene kadar azap edici değiliz. Peki Allah için soruyorum. Bu ibareye göre İbn-i bugün aramızda olsaydı Türkiye halkına hüccetin ulaşmadığını söyleyen insanları görseydi onlara ne söylerdi? Bence de. Tamam. Şunu da söyleyeyim. Konuyu İbn-i açısından daha detaylı araştırmak istiyorsanız Turukul Hukmiye kitabında bunu daha çok açıklıyor. Detaylı bir şekilde. Orada işte çocuklar hakkında konuşuyor, kadınlar hakkında konuşuyor. Kime özür olur, kime olmaz. Oraya başvurabilirsiniz. Şimdi mesele şu açıdan bakmanızı hiç istiyorum. Allah Subhanehu ve Teala'nın kitabına göre peygamberler ne için gönderildi? Bakın ayeti dinin Allah için. Şimdi hiçbir insan hayatında Kur'an'ı şimdiye kadar hiç duymamışsa şu ayeti ilk defa duysa sizce ne anlar? Rusulem Mubeşirinmunviin müjdeleyici ve uyarıcı olarak resulleri gönderdik Li Allahyakkunlinsi Allahallahi huccaun be Allah'a karşı resullerden sonra bir özürü bir hücceti olmasın diye o Ken Allahu azizden hakim Allah aziz olandır, hakim olandır. Tamam. ta ki resullerden sonra insanların Allah'a karşı sunacakları bir hüccetleri bir özürleri olmasın Resuller geldi mi? Ahi sonuncusunun ümmetiyiz ya. Subhanallah. Allahu ekber. Ahi bizim selefimiz muayyen tekfir etmiştir. Bakın Ebu Beker radiyallahu bu zekat vermeyenlerin meselesinde onları muayyen tekfir edip hatta tekfir hükmünü onların üzerine uygulamadı mı? Uyguladı. Ondan sonra müseylemetül kezzab meselesinde müseylemeyi tasdik edenler ki bunların önceden hepsinin İslam'ı zahir ha. Onu da söyleyeyim. Yani Müslümanlar bu müseylemeye tabi olanları sabit tekfir etmedi mi? yamameye gittiklerinde öldürmediler mi ahi onları? Öldürürler. Ondan sonra Beni Ubeyd el-Qaddah ekibinin meselesi var. Ahi Tabiin hepsi tekfir etti. Tamam? Yani onun zamanındaki aliler hepsini tekfir etmişler. Şimdi insanların anlamada şöyle bir şey var. İkametul hucce ile Fehmül hucce'yi karıştırıyorlar. Yani şöyle, adam yani Türkiye vatandaşından bir tanesi mesela anlamıyor ahi Kur'an ayetlerini. Yani Allah'ın kendisini tevhid edilmesi istediğini anlamıyor, kafa basmıyor. Bunlar da zannediyor ki bu adam anlamayana kadar bu onun için mazerettir. İkametül Hucca ile fehmül Hucca'yı karıştırıyorlar. Allah subhanu ve Taala haşa zalim midir o insanlara anlattırmıyor. Haşa ve kella. Bakın Şeyh bu konuyla alakalı ne diyor? Malum olduğu üzere, bunu Muhammed İm Abdullah Hap söylüyor ha. Malum olduğu üzere hüccetin ikamesinin manası Allah ve Resulün kelamını Ebubekir Beker es gibi anlamak değildir. Belakiz Allah'ın ve Resulün kelamı ulaştığında ve özür olacak unsurlar da soyutlandığında bu kimse kafirdir. Bu iş bitti. Şimdi bakın yine İbn Teymiye'den bir tane fetva okuyayım Allah'ın izniyle. Diyor ki şeyh bu eğer hafî olan meseleler de olursa şöyle denilebilir. Terk edeni küfre sokan olacak, sokacak olan hüccet ikame edilemediğinden dolayı bu kimse kafir değildir. Parantez içinde onu ben söylüyorum. Hata etmiştir ve sapmıştır. Fakat bu küfür, iyi dinleyin şimdi bak hangi konuda hücreti ikame etmiyor? Onların bazı gruplarından yani müşriklerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan bile Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bununla gönderildiğini ve muhaliflerini tekfir ettiğini bildikleri zahir açık meselelerde olmaktadır. Şeyh burada ne diyor biliyor musun? Diyor ki Allah, kendisi az söz söyleyecek, Allah'tan başkasına ibadet etme meselesinde Ol edinme, işte oğul edinmiştir, eş edinmiştir, haşa diyor ki bırakın bu ümmeti. Yahudiler, Hristiyanlar ve müşrikler bile biliyor Muhammed aleyhisselatü vesselam insanı bundan dolayı tekfir etti. Çok enteresan değil mi? Bak iyi dinleyin, bak misal veriyor şimdi, şey, kendisi misal veriyor. Mesela bir olan ve ortağı bulunmayan Allah'a ibadeti emretmesi. Allahu u Teala'nın dışında meleklere, nebilere ve başkalarına ibadet edilmesini yasaklaması gibi. Allah'tan başkasına ibadet olur mu? Olmaz. Diyor ki şeyh, Yahudi, Hristiyanlar ve müşrikler bilebiliyor. Kim bunu yaparsa Muhammed Aleyhissalatu vesselam onu tekfir ediyor. Ondan sonra zira bunlar İslam'ın en belirgin şiarlarıdır. Allah'ı tevhid etmek, ondan başkasına ibadet etmemek. Sonra onların liderlerinden birçoğunun bu durumlara düştüklerini, böylece mürtet olduklarını görürsün. Bunlara önce İslam hükmü verip ondan sonra mürtet diyor ha. Onlardan birçoğunun bazen çok açık bir şekilde İslam'dan irtidat ettiklerini görürüz. Ondan sonra şeyh bir şey söylüyor. Burayı iyi dinleyin. Çünkü bu, bu konuyla alakalı ben emin değilim. Ben kitaplara baktım. Orada Er-Razi yazıyor ama hangi Er-Razi olduğu konusunda ben emin değilim. Şimdi diyor ki sözlerine şöyle devam ediyor. Bundan daha açık olan şudur ki bunlar arasında riddeti gerektiren şeyler hususunda eser verenler de çıkmıştır. Nitekim er-Razi burada şeyhin torununun kitabına baktım. O Fahrettin er-Razi olduğunu söylüyor. Bazılaru Ebubekir er-Razi diyor. Çok da önemli değil. Yıldızlara ibadet konusunda bir kitap yazmıştır. Elbette böyle bir davranış Müslümanların ittifakıyla İslam'dan çıkaran bir irtidattır. Tamam mı kardeşim? Subhanallah. Akı bak burada en enteresan mesele ne biliyor musun? Bu Allah'ı tevhid edip ona şirk koşmama meselesinde bu meselede diyor ki müşrikler, Yahudiler ve Hristiyanlar bile İslam dininden bundan, bunu yapan kişilerin İslam dininden çıkacağını ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları tekfir ettiğini onlar bile biliyor. Yani ahi Yahudiler biliyor, Hristiyanlar biliyor, müşrikler biliyor. Bizim halk halen bilmediğinden dolayı mazeret sahibi bazılarına göre. Astaghfirullah <gülüyor> ve etubu ileyk. bak şeyhin kitaplarında mektuplar mevcut. Kendi yazmış olduğu. Mesela Ahmet bin Abdülkerim diye bir adama yazıyor. Bu adam kendisini tevhide nispet ediyor. Tevhid ehli olduğunu söylüyor. Hatta Şeyh'e yazıyor ben İslam oldum mu? Tamam mı? Ben Müslüman mıyım? Şeyh diyor ki sen daha Müslüman falan değilsin. O da neyden dolayı biliyor mu? Bu adamın şirki falan yok. Müşrikleri tekfir etmediğinden dolayı Şeyh onu tekfir ediyor. Tamam haki. Bak tekrar altını çiziyorum. şirk koşulundan dolayı değil. O diyor ki sen velayetini bozduğun, onların arasında kaldın. Müslümanların yanına gelmedin. Hala onlarla berabersin. Müşrikleri tekfir etmediğinden dolayı. Şimdi ama karşı taraf diyebilir. Ya ama işte bizim delilimiz var. İbni Teymiye şöyle söyledi. Alim şöyle söyledi. Böyle söyleyenlere bakın. Şeyh kendisi ne söylüyor. Şimdi İsa bin Kasım ve Ahmet bin Suveylim'in meselesi var. Bu çok meşhurdur. Bu bizim büyük delillerimizden bir tanesidir şeyhle alakalı. Bak onlar şöyle söylüyor. Diyor ki Allah İbni Teymiye'nin ruhunu arındırsın. Kendisine hüccet ikamesi olduğu halde Resulün getirdiğini inkar eden kimse kafirdir sözü. Yani hüccet ulaştıktan sonra bu adam kafir olan sözünü şeyhe soruyorlar. Ve diyorlar ki bu tağutlarla onların arkasına giden kişiler hakkında daha hüccet ikame edilmemiştir gibisinden. Hani biz bunlara ne diyeceğiz? Şimdi bak şeyh cevap veriyor. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bundan sonra zikretmiş olduğunuz şeyh İbn Teymiye'nin şunu şunu inkar edenler, hüccet ikame edilmişse kafirdir ve benzeri sözlerindendir. Diyor ki sizler bu tağutlara, Allah için burayı iyi dinleyin. Sizler bu tağutlara ve tabilerine hüccet ikame edilmiş midir, edilmemiş midir diye soruyorsunuz. Yani tağutlar var, bunların arkasına giden koyunlar var. İşte bunların yaptığı küfürdür ama hüccet ulaşmış mı ulaşmamış mı biz bilmiyoruz. Yani bu konuda tekfir noktasında aklımıza şüphe geliyor tabiri caizse. Bak şeyh ne diyor. Nasıl bunda şüpheye düşersiniz? Sizlere defalarca açıkladım ki hüccetin üzerine ikame edilmediği kimse yeni İslam'a girmiş ya da uzak bir bölgede yaşayan veya sarf ve atıf gibi kapalı olan meselelerde hata eden kimsedir. Bu tür meselelerde tarif edilene kadar tekfir edilmez. Adam yeni İslam'a girmiş, hiçbir şey bilmiyor yani risalet yeni ulaşmış. Anlatabiliyor muyum? İslam bazı meselelerini bilmeyebilir. Ya da bir beldede uzak bir belde, darul küfrda gerçekten risalet ulaşmıyor. Alimler yok. Anlatabiliyor muyum? Ve o da aynı dediğim gibi sarf ve atıf gibi meseleler, işte karı kocanın arasını bozma, adam büyü olduğunu, sihir olduğunu bilmiyor misal. Diyor ki bu konularda hüccetten sonra tekfir edilir. Allahu Teala'nın kitabında açıkladığında aslu din olan meselelerde ise Allah'ın hücceti Kur'an'dır. Tamam? Kime Kur'an ulaşırsa hüccet ona ulaşmıştır. Fakat işgalin kaynağı. Bak diyor ki sizin aklınızdaki işgalin kaynağı. Niye bu konuyu karıştırıyorsunuz? Şudur. Sizler hüccetin ikame edilmesiyle hücmet, hüccetin fehmedilmesini birbirine ayırt edemiyorsunuz. Yani bunlara hüccet ulaşmış. Bunlar sadece anlamıyor. Zira kafirlerin ve münafıkların çoğunduğu üzerlerine ikame edilmesine rağmen Allah'ın hüccetini edememişlerdir. Zaten bunu fehme edemediklerinden dolayı kafirler onu söylemeye çalışıyor. Ondan sonra Allah Sübhanahu ve Taala ayetini getiriyor. Em tahsebu enne ekseruhum yesmaun au yaqilun? Sen onların çoğunun akledi veyahud dinlediğini mi zannedin? Iş, i̇şittiğini mi zannedersin? Inhum illa kel Onlar ancak hayvan gibidirler. Tamam? Bel hum edallu bilakis onlar hayvanlardan bile daha beterdir. Yani bakın burada çok önemli meseleler var ahi. Diyor ki kat'i olan meselelerde Kur'an hüccettir. Kime de Kur'an ulaşmışsa ona hüccet ulaşmıştır. Şimdi ahi yani normalde bunu okuduktan sonra çok fazla bir söze gerek yok. Mesele açık olduğunu düşünüyorum. Ha Biri derse yok. Biz halen hüccet ulaştıracağız. Ondan sonra tekfir edeceğiz. O zaman Şeyh Süleyman bin Abdillah'ın bir fetvası var. Onu okuyalım inşallah. O Tabu Tevhid Şerhinde bunu birkaç yerde söylüyor. Diyor ki: "En men tekkalleme bi kelimeti tevhid", diyor ki kim kelime-i tevhid'i söylerse ve salle namaz kılarsa ve zekke zekat verirse ve lakin halafe zalika bi af'alihi ve aqwa'lihi. Ama diyor ki fi'li ve sözleriyle bunlara muhalefet ediyor. Nasıl muhalefet ediyor? Min du'a'i salihin salihlere dua ediyor. Vel istigaza istigaza yapıyor. Medet umuyor, tamam mı? bihim onlardan medet umuyor ve zabhängigler onlar için azap kesiyor. Annu şebiim bil Yahud ve Nasara bu kişi aynı Yahudi ve Nasranilere, Hristiyanlara benziyor. Fi tekelmihim söylemekle bir kelimeti tevhid, yani kelime titayhite yani kelimeyi tevhid söylemek onlara benziyor. Ma muhalafetiha ve muhalefetlerinden ona benziyor. Yani söylüyor ama yerine getirmiyor. Fa ala haza yelzamın kala bi tarifi lil müşrikin bundan dolayı şu gerekdir. Kim derse ki biz müşriklere önce bu meseleyi öğretelim. Yani onlar cahildir, onlar bunu bilmiyorlar. Biz önce bunu onlara öğretelim. En yakula ta'rifi bi'l-yahud ve nasara O zaman bunun aynısını Yahudiler ve Nasraniler Hristiyanlar için de söylemesi gerekir. Yani diyor ki kim şirk koşana işte biz hüccetten sonra kafir diyebiliriz diyorsa diyor ki aynısını Yahudiler ve Hristiyanlar için de yapması lazım. Yani onları önce hüccete ulaştırsın, ondan sonra onları tekfir etsin. وَلَا يُكَفِّرَهُمْ اِلَّا بَعْتِ الْتَعْرِفِ Ve illa tariften sonra yani hücçetten sonra tekfir edeceğim diyorsa o zaman Yahudileri ve Hristiyanları da ne yapsın ahim? Onları da hüccetten sonra tekfir etsin. Bak zaten anlıyorsunuz değil mi? Şeyhler niye meseleye böyle yaklaşıyor? Çünkü kişi nasıl Yahudilikle beraber bir din ediniyorsa Hristiyanlıkla beraber başka bir din ediniyorsa şirk ile beraber İslam'dan başka bir din edinmiştir. Eğer diyorsan ki biz bunlara hüccete ulaştırırız olan deriz ahi sıkıntı yok. Yahudi ve Hristiyanlara da hüccete ulaştır. Buristlere de hüccete ulaştır. Tamam mı? Papa'ya da hüccete ulaştır. Herkes hüccete ulaştır. Hiç kimseye tekfire O zaman sen de kurtul biz de kurtulalım. Doğru mu? Toparlayalım inşallah. Allah'ın izniyle. Fazla bir şey kalmadı. Kevvas, kubbesi, fetmasi şununla alakalıdır. Aşırıya gidiyorsunuz. Sözüne karşı bir savunmadır ve bunu açıklamaktır. Siyasettir tabiri caizse. Ama ve bu müşrik Diyecektim de müşriklerin bu mürciyelerin ki müşrikler yani Allah subhanahu ve teala hidayet eylesin. Bunu açıkça söylemek lazım. Çünkü ahi şirk ehlini tekfir etmeye Müslüman olamaz. Bu İslam'ın en katil meselelerinden bir tanesidir gördüğümüz üzere. Bunlar, bunların çıkarmış olduğu ki şeyhin kastetmediği bir söz sadece bir delil matirinde değil bir iddiadır. Hiçbir zaman delil olmaz. Bunları ispat etmeleri gerekirler. Asla bunu ne yapamazlar ahi? ispat edemezler. Ve ben bu konuyla alakalı hep bir şey söylüyordum. Onunla delini okuyayım. bu da çok önemli. Dedim ki şeyhlerin buradan hücceti ikame eden kastı tövbe davet etmeleridir. istitabe Yani burada kasıt bu adamlar Müslüman değil. Zaten Müslüman değil. Ama biz bunları öldürmeden önce veyahut İslam'ın üzerine vacip kılmış olduğu hükümlere uygulamadan önce tövbeye davet edelim. Çünkü bak tekfir kaç ayrılır bu konuda? iki ayrılır. Bir hükmî tekfirdir. Yani sen bir kafirin kafir olduğuna hükmedersin, itikad edersin, iş bitmiştir. Bir de kadai tekfir vardır. Kadı tekfir ederse bu adamın canı gidecek, malı gidecek, nikaha gidecek, cenaze yok, kefenlemek yok, ondan sonra Müslümanların kabristanına girmek yok, arkasından dua yok, rahmet okumak yok. Bu hükümleri uygulamadan önce kadı ne yapar? adamı tövbeye davet eder. İşte alimlerin kastettiği de bazı yerlerde hüccetin ikamesinden kasıt budur. Bakın okuyalım. Kâle dedi ki: "Fe fi basherin ennehu ilahun." Kim bir beşer hakkında itikad ederse o ilahdır. "Ev da'a mayyitan." Vehut ölüye dua ederse. "Ve talabe minhu errizqa van-nasra vel-hidaye." Vehut bir ölüden rızık, yardım, hidayet isterse talep ederse "ve tevekkele alayhi." Ona tevekkül ederse, Allah'a tevekkül ettiği gibi ve secdede ona secde ederse fe innehu Adam tövbe davet edilir. İstitabe. Bak şeyh kendisi söylüyor. Ne yapılır aghi? Tövbe davet edilir. Ha şimdi bakın iyi dinleyin. Fe entabe tövbe ederse parantez içinde ne güzel. Ve eğer tövbe etmezse duribet unukihî boynu vurulur. Anlıyor musunuz hücretten ikamet kasıt nedir? gadai tekfiri konuşuyorlar. hükmi tekfiri değil. Yani şeyhin aynı söylediği gibi bak. Ondan sonraki gelenler de aynısını söylemiş. Biz adamları öldürmeden önce tövbeye davet ederiz. Kasıt bu. Hükmü tekfiri konuşmuyorlar. gadai tekfiri konuşuyorlar. Bu istidabe kelimesi de burada çok açıktır. Biz tekrar söylüyorum. Bugün insanlar derse işte müşrikler noktasında değil. Zaten müşrikleri tekfir etmeler Biz zaten tekfir ediyor. hiç konuşmaya gerek yok. İşte bizim konuştuğumuz ikincinin meselesinde yani. Bir kişi oy verenleri tekfir etmiyor. Ama önceden İslam'ı sabit olmuş. Biri bunlar hakkında derse işte efendim biz buna hücceti ulaştıralım. hüccetten sonra kabul etmese tekfir edelim. Bize şöyle deriz. hüccetten kasıt istitabe ise burada geçtiği gibi tövbe davetse sıkıntı yok. Hükmünü verdiğim müddetçe. Tamam. o kasıt şu ise biz gerçekten tahkik edelim. Bu adam bunu yapmış mı yapmamış mı tebeyyün edelim. Böyle bir şey var mı yok mu? Belki adamın ikrahı vardır. Bunu kastediyorsa sıkıntı yok. Ama şunu kastediyorsa... Bir kişi müşrikleri tekfir etmiyor. Biz biliyoruz onun tekfir etmediğini. Buna rağmen halen biz o meseleyi ona anlatmayana kadar tekfir etmiyoruz diyen kişi o müşrikler gibi aynısı kendisi de müşriktir. Anlaşıldı mı burası? Tamam. Evet. Akhi bak Allah'a iman etmeyen veyahut Allah'ı tevhid etmeyen kişi Müslüman değildir, kafirdir. Bunun Müslüman olması asla mümkün değildir. Şimdi bu kendisine risalet ulaşmamış olan fetret ehli hakkında biz ne diyoruz? Bunlar dinin aslını yerine getiremediklerinden dolayı biz bunlara kafir diyoruz. Sadece bazı ulema diyor ki bunlara hüccet ulaşmadığından dolayı dünya açısından küfür ismini alırlar. Sadece bu ahiretteki ebedi cehennemde kalacak kafirlerden mi? Orası ihtilaftır. Allahu alem. Orasını Allahu subhanahu wa taala bilir. Çünkü bu konuyla alakalı hadisler var. İbn Abdilber onların Zayıf olduğunu söylüyor. evini Kesir mesela onların hasen olduğunu söylüyor. Ama tekrar ediyorum bunlardan kasıt bizim toplumumuzun içinde olup da Kur'an'ı duymuş, hadisi duymuş her şeyi bilip de buna rağmen müşrik olanlar değil. Kendisine hiçbir şekilde Risalet hücceti ulaşmamış insanlar. Bunları da zaten Allah'ın izniyle dayanı okuduk. Evet. Bak öyle bir bilgi var ki bunu avamdan alimine kadar herkes bilir İslam dini hakkında. Şirk ile İslam beraber olmaz. Bir yerde şirk varsa o İslam değildir, bir yerde İslam varsa o şirk değildir. Bunlar ikisi aynı anda olduğunda İslam olması imkansızdır. Bu ümmetin bilmiş olduğu bir şey. Bu ümmetin cahili de bilir, ümmetin alimi de bilir. Türkiye'de maalesef, başta söylediğimiz gibi, onu da Allah'ın izniyle bitirmeye çalışalım. Bazıları Türkiye'de mücerretle la ilahe illallah kelimesini, dinin asını yapmışlar, söylemesini. Kim söylerse dinin aslını yerine getirmiş gibi muamele yapıyorlar. Ve bunun tersini söylemeyene kadar işte ben Allah'tan başkasına tapıyorum, ben başkasına Rab ediniyorum, ben başkasına ilah ediniyorum demeyene kadar da tekfir mekanizmasını ortadan kaldırmışlar. Allah'tan korksunlar. Çünkü aki zekatı yerine getirmeyen insan zekat verdi diye sen bunun hakkında konuşur musun? Yani sen zekat vermeyen adam hakkında der misin adam zekat vermiş demezsin. Sen oruç tutmayan bir adam hakkında, orucun hakikatini yerine getirmeyen bir adam hakkında der misin bu adam oruç tut? Namazın hakikatini yerine getirmeyen bir kişi hakkında sen der misin bu adam namaz kıldı? Demezsin. Peki İslam'ın hakikatini yerine getirmeyen bir adam hakkında sen nasıl diyeceksin bu adam Müslüman oldu? Namaz, zekat, oruç meselelerinde kafan basıyordu. İslam meselesinde nasıl basmıyor yani? İşte bu da Allah subhanahu ve teala verip vermemesi. Rabbim ayaklarımızı kaydırmasın. Tamam mı kardeşim? Gördük daha yine bir bu kaviller kimle alakalı? Bak İbn Teymiye'nin sözünden anladık. İslam'ı sabit olmuş. Ondan dolayı mürtet diyor. Diğerler de kendisine hiç risalet ulaşmamış insanlar hakkında. Yahu sen bunu alıp Türkiye vakasında insanlara nasıl kıyas edersin ya? Ahi ilinden birazcık nasibi olmuş. Birazcık insaflı bir ilim talebesi bunu yapamaz. Yani birazcık. Ha, kalbi bunu kabul etmez çünkü böyle bir fahşayı yapmayı subhanallah. Tamam. Şu sözle bitirelim Allah'ın izniyle. Yine akılda kalsın diye. Bu İbn Teymiye ve İbni Kayyım'ın sözüdür. Kime Kur'an ulaştıysa onun üzerine hüccet ikame edilmiştir. Dinin aslı olan meselelerinde ahi hüccet Kur'an'dır. Sünnettir ümmetin icmasıdır. Hiçbir alimin sözü değildir. Rabbim bizi hakka isabet ettirsin. Rabbim bizim canımızı Müslüman olarak alsın. Allahumma razı olduğu şekilde yaşatıp razı olduğu şekilde öldürsün. Allahümme amin. Allahumma. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allahumma.